<gülüyor> <gülüyor> evet. Esselamu Aleyküm ve Rahmetullahi ve berekatuh. Kardeşlerim şimdi sorulu-cevaplı İslam Akaidi kitabının kaldığımız yerden 153. sorusundan soruyu sorup cevabını okuyalım. Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil Alemin ve salatu ve selamu ala Resulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecma'in. Soru 153. Kulların kendilerine nispet edilen fiillerinde bir kudretleri ve bu hususta onların dilemeleri, irade ve meşiyetleri var mıdır? Cevap. Evet.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 Onlara ancak güç yetirebildiklerini, güç yetirebildikleri mükellefiyetler yüklemiştir. Kitap ve sünnette onlara kudret ve iradeyi izafe etmiş, onlar ile bunları nitelendirmiştir. Fakat onlar Allah Azze ve Celle'nin kendilerine yapma kudretini verdiğinden başkasını yapamaz ve Allah Azze ve Celle'nin dilediğinden başkasını dileyemezler. Ancak Allah azze ve celle'nin onlara bir işi yapabilme gücü vermesiyle o işi yaparlar. Nitekim meşiyet, irade ve yaratma ile ilgili naslar sıralanırken bu husus böylece geçmişti. Onlar kendi kendilerini var etmedikleri gibi kendi fiillerini de var edemezler. Onların kudretleri, meşiyetleri, iradeleri ve fiilleri Yüce Allah Azze ve Celle'nin kudretine, meşiyetine, irade ve fiiline tabidir. Allah dilemeden kullar hiçbir şey dileyemez demek bu. Çünkü onları da, onların kudretlerini de, meşiyetlerini de, iradelerini de ve fiillerini de yaratan odur. Yoksa Onların meşiyet ve iradeleri, kudret ve fiilleri, Yüce Allah Azze ve Celle'nin meşiyet, irade, kudret ve fiillerinin aynısı değildir. Tıpkı kendileri, onun benzeri olmadıkları gibi. Yüce Allah Azze ve Celle, bundan yüce ve münezzehtir. Kulların fiilleri onlarla kaim. Onlara layık ve gerçek manada onlara izafe edilecek şekilde Allah tarafından yaratılır. Onların bu fiilleri Yüce Allah Azze ve Celle'nin kendisine layık, kendisine gerçek manada ifa izafe olunan fiillerin etkilerindendir. Yüce Allah Azze ve Celle gerçek manada faildir. Kul ise gerçek manada fiilden etkilenendir. Allah Azze ve Celle gerçek manada hidayete iletendir. Kul da gerçek manada hidayete erdirilendir. Bundan dolayı Yüce Allah Azze ve Celle iki fiilden her birisini o fiilin kaim olduğu zata izafe ederek şöyle buyurmaktadır. Evet Allah Azze ve Celle kimi hidayete erdirirse işte doğru yolu bulan odur el-Kehf suresi 17. ayeti kerime. Burada hidayet gerçek anlamıyla Allah azza ve celle'ye izafe edildiği gibi doğru yolu bulmanın ihtida yani kula izafe edilmesi de gerçek anlamı iledir. Hidayete ileten el-Hadi Doğru yolu bulanın el muhtedi aynısı olmadığı gibi. Hidayet de doğru yolu bulmak yani ihtida aynı şey değildir. Aynı şekilde Yüce Allah Azze ve Celle dilediği kimseyi gerçek anlamda saptırır. Böyle bir kul da gerçek anlamıyla dalalet bulur. İşte Yüce Allah Azze ve Celle'nin kulları hakkındaki bütün tasarrufları böyledir. Hem fiili hem de fiilden etkilenmeyi kula izafe eden kafir olur. Fiilden etkilenmeyi Allah Azze ve Celle'ye izafe eden de kafir olur. Fakat fiili yaratana, fiilden etkilenmeyi yaratılmışa, ve her ikisine de hakikat manasıyla izafe eden kimse ise, kimse ise gerçek anlamıyla bir mümindir. Soru 154 Yüce Allah Azze ve Celle bütün kullarını mümin, hidayet üzere ve itaatkar kılması, şer anda onların böyle olmalarını sevmekle birlikte Allah Azze ve Celle'nin Kudreti bakımından mümkün değil midir? Diyen kimseye ne cevap verilir? Cevap. Evet. Yüce Allah Azze ve Celle buna kadirdir. Nitekim o şöyle buyurmaktadır. Eğer Allah Celle Şanuhu dileseydi elbette hepinizi bir ümmet yapardı. En Nahl suresi 93. ayeti kerime. Eğer Rabbin dileseydi Celle ve Ala, yeryüzünde bulunanların hepsi elbette toptan iman ederlerdi. Yunus suresi 99. ayet-i kerime. Ve benzeri daha başka ayetler de bunu ispatlamaktadır. Fakat Yüce Allah Azze ve Celle'nin kullarına yaptığı bu uygulama, onun hikmetinin bir gereği, Rububiyetinin, uluhiyetinin, isim ve sıfatlarının bir gereğidir. Bir kimsenin, niçin Allah Azza ve Celle'nin kullarının bir kısmı itaatkardır, bir kısmı isyankardır diye bir söz söylemesi, Allah Azza ve Celle'nin isimleri arasında, niçin Ebdar, El-Nafi'i, zarar veren, fayda veren, El-Mut'i, el Veren, alıkoyan, el-hafid, el-rafi', alçaltan, yükselten, el-mun'im, el-munteqim, nimet veren ve intikam alan ve benzeri isimleri vardır demesiyle aynı şeydir. Çünkü Yüce Allah Azza ve Celle'nin fiilleri, O'nun isimlerinin gereğidir, sıfatlarının etkileridir. O'nun fiillerinde O'na itiraz etmek, isim ve sıfatlarına ona itiraz etmekle, hatta uluhiyet ve rububiyetine itiraz etmekle aynı şeydir. Arşın Rabbı olan Allah Celle Şanuhu, nitelemelerinden münezzeh ve yücedir. O işlediklerinden sorumlu tutulmaz, halbuki onlara yaptıkları sorulur. El-Enbiya suresi, 22. ve 23. ayetler. Soru 155. Kadere imanın dindeki yeri nedir? <gülüyor> Cevap. Hayra ulaştıran ve şerden alıkoyan sebeplere iman ile şer'i bir nizam olduğu gibi, hayra ulaştıran ve şerden alıkoyan sebeplere iman,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 Bizler ne diye hakkımıza yazılana bel bağlayıp amelde bulunmayı terk etmiyoruz diyene amel ediniz. Herkes ne için yaratılmışsa o ona kolaylaştırılır buyurmuştur. Şeriata aykırı olduğu iddiasıyla kader yoktur diyen bir kimse Yüce Allah Azze ve Celle'nin ilim ve kudretini işlemez hale getirmiş kulu fiillerinde bağımsız ve fiillerini yaratıcı konuma yükseltmiş, Allah ile Azze ve Celle birlikte bir başka yaratıcı kabul etmiş olur. Hatta bütün yaratılmışların aynı zamanda yaratıcı olduklarını iddia etmiş demektir. Evet. Bununla kulun hayrıyla, şerriyle bütün fiillerini yarattığını, Allah Azze ve Celle'nin ise bundan münezzeh olduğunu, ona şer izafe edilmeyeceğini, çünkü eğer zulmü yaratacak olursa, zalim olacağını söyleyen, mutezileye mensup, kaderi inkar eden kaderiye mezhebine işaret etmektedir. Yüce Allah Azze ve Celle, onların söylediklerinden, münezzehtir. Kaderi kabul ederek onu şeriata karşı delil gösterip, bu yolla şeriata karşı savaşan Yüce Allah Azze ve Celle'nin kula bağışlamış olduğu ve buna bağlı olarak onu mükellef tuttuğu kudret ve ihtiyarını seçim ve tercih imkanını kabul etmeyen Allah Azze ve Celle'nin kullarını kör olan bir kimseye musafı gerekli harfleri noktalamakla mükellef tutmak halinde olduğu gibi güç yetiremedikleri şeylerle mükellef tuttuğunu iddia ve Yüce Allah Azze ve Celle'ye zulüm isnat etmiş olur. Bu açıklamalarıyla Cehenn bin Safvan'a uyan Cebriye mezhebine işaret etmektedir. Bunların iddialarına göre insan hiçbir şeye güç yetiremez. Ona istitağa yani iş yapabilme gücü vasfı verilemez. O fiillerini yapmaya mecburdur. Bu konuda tıpkı bir alet gibidir. Onun herhangi bir kudreti ya da bir ihtiyarı seçme ve tercih imkanı yoktur. Yüce Allah Azze ve Celle tıpkı diğer cansızlarda olduğu gibi fiilleri onda yaratır. Fiillerin insana nispet edilmesi Tıpkı diğer cansızlarda olduğu gibi mecazidir. Mesela ağaç meyve verdi, taş hareket etti, güneş doğdu denilir. Fakat gerçekte bu işleri onlar yapmamaktadır. Bu görüşün sahipleri derler ki, mükafat ve ceza da bütün fiillerin mecburi olması gibi mecburidir. İnsan fiillerini işlemek zorundadırlar diye iddia ederler. Şehristani El Milal ve Nihal'de sayfa 86 ve 87'de bu şekilde Cebriye mezhebinin görüşlerinde zikretmiş olduk. Evet. Böyle bir iddia sahibinin önderi lanetli iblistir. Yani biraz önce okuduğumuz şekilde iddialarla gelenlerin önderi ve lideri lanetli iblistir. Çünkü yüce Allah Celle Şanuhu şöyle buyurmuştur. İblis dedi ki: "Lenehullah. Beni azgınlığa ittiğin için ben de al andolsun senin doğru yolundan onlara engel olacağım." Al-A'raf suresi 16. ayet-i kerime. Gerçek müminler ise hayrıyla şerrî ile kadere Allah azze ve celle'nin bütün bunları yarattığına iman ederler. Şeriatın emir ve yasaklarına boyun eğerler. Gizli ve açık şeriatı kendilerine hakim kılarlar. Hidayete iletmenin ve saptırmanın Allah azze ve celle'nin elinde olduğuna, lütfuyla dilediği kimseleri hidayete ulaştırıp Adaletiyle dilediklerini saptırdığına inanırlar. O lütfunu kime vereceğini, kimlere adaletiyle muamele edeceğini de en iyi bilendir. Şüphesiz Rabbin celleşanuhu, yolundan sapanı da en iyi bilendir, hidayet bulanı da en iyi bilen odur. En-Necm suresi 30. ayeti kerime. Yüce Allah Azze Ve Celle'nin bu hususlarda sonsuz hikmetleri ve kesin ve karşı konulmaz delilleri vardır. Sevap ve ceza, kader gereğince şeriata uygun hareket etmek ya da şeriata göre ameli terk etmekle alakalıdır. Müminler musibet halinde kader ile teselli bulurlar. Men amene bil kader, emine min el keder. Kim kadere iman ederse kederden emin olur. Evet, güzel bir iş yapma başarısını elde ettiklerinde de hak sahiplerinin haklarını itiraf ederler ve şöyle derler. Bizi buna ileten Allah Azze ve Celle'ye hamdolsun. Allah Azze ve Celle bizi bu yola iletmeseydi kendiliğimizden bunu bulamazdık. El-A'raf suresi 43. ayeti kerime. Aksine onlar o azgın günahkarın dediği gibi bu bana ancak benden olan bir ilim dolayısıyla verilmiştir. El-Kasas 78. ayette buyurulduğu gibi demezler. Herhangi bir günah işledikleri vakit babalarının söyledikleri gibi söylerler. Rabbimiz biz kendimize zulmettik. Eğer bize mağfiret ve rahmet etmezsen muhakkak ki zarara uğrayanlardan oluruz. El-A'raf suresi 23. ayeti kerime. O kovulmuş şeytanın söylediği gibi Rabbim beni azdırdığın için El-Hicr suresi 39. ayette bildirildiği gibi bu şekilde de söylemezler. Onlara bir musibet gelip çattığında, muhakkak ki biz Allah Azze ve Celle'ye aitiz ve muhakkak biz ona dönücüleriz. Bakara suresi 156. ayette hükmünü bulduğu gibi bu şekilde derler. Kafirlerin yeryüzünde yolculuk yaparken, Yahut gazadayken öldürülen kardeşleri hakkında Yanımızda olsalardı Ölmezler yahut öldürülmezlerdi Yani İmran suresi 156. ayette belirtildiği gibi de demezler Allah Azze ve Celle Bunu yalnızca onların kalplerinde bir hasret ve keder yapsın Dirilten de Öldüren de Allah'tır Celle Şanuhu. Allah Azza ve Celle bütün yaptıklarınızı çok iyi görendir. Ali İmran suresi 156. ayet-i kerime. Evet kardeşlerim. Şimdi de imanın şubeleri babına geldik. Soru 156. İmanın şubeleri kaç tanedir? Cevap. Yüce Allah Azze ve Celle şöyle buyurmaktadır. Namazda yüzlerinizi doğu ve batıya döndürmeniz bir iyilik demek değildir. Fakat asıl bir yani iyilik Allah'a Azze ve Celle ahiret gününe meleklere, kitaba, peygamberlere iman edenin mala olan sevgisine rağmen onu akrabaya, yetimlere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 Evet. El Bakara suresi 177. ayeti kerime. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem efendimiz de şöyle buyurmaktadır. İman 60 küsur. Bir diğer rivayette 70 küsur şubedir. Onun en üstünü la ilahe illallah, en aşağısı ise yolda giden geleni rahatsız eden şeyleri kaldırmaktır. Haya etmek de imandan bir şubedir buyurmuştur. Bukhari, Müslim ve Ebu Davud'da bulunan bir hadis bu. Soru 157. Alim adamları bu şubeleri nasıl açıklamışlardır? Cevap. Bazı hadis şarihleri bunları tek tek saymış ve bu hususta gerçekten güzel ve faydalı eserler yazmışlardır. Fakat iman açısından bunların sayılarını bilmek şart değildir. Toplu olarak bunlara iman yeterlidir. Esasen bu şubeler kitap ve sünnetin dışında bir yerde de değildir. O halde kula düşen Kur'an ve sünnetin emirlerine uymak, yasaklarından sakınmak, haberlerini tasdik etmektir. Böyle hareket eden bir kimse imanın şubelerini tamamlamış olur. Elim adamlarının saydıklarının ise hepsi doğrudur ve imandandır. Fakat Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin bu hadis ile kastettiği, bu hadis ile bunları kastettiği kati olarak söyleyebilmek için bu hususta açık bir rivayetin olması gerekir. Soru 158. İlim adamlarının saydıklarının özeti nedir? Cevap, Hafız İbn-i Hacer aleyh, Fethülbari'de İbn-i Hibba'nın irad ettiklerini şu sözleriyle özetlemektedir. Bu şubeler kalbin, dilin ve bedenin amellerinden dallanıp budaklananlardır. Kalbin amelleri, inanılan hususlar ve niyetler olup on dört tanedir. Allah'a iman, celle şanuhu, bunun kapsamına, O'nun zatına, sıfatlarına iman etmek ve O'nu tevhid etmektir. O'nun benzeri hiçbir şey yoktur, O her şeyi işiten ve görendir. Eş Şura Suresi 11. ayeti kerime. Evet. Yukarıda zikredilen ayette onun hiçbir benzeri yoktur ve her şeyi işiten ve gören olduğuna iman etmek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 Allah Azza ve Celle'yi sevmek, onun için sevmek, onun için buzetmek etmek de bu şubenin içine girer. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemi sevmek, onun tazim edilmesi gerektiğine inanmak, bunun da kapsamına Peygamber sallallahu aleyhi ve selleme salatu selam getirmek ve onun sünnetine uymak da dahil olur. Fakat burada Peygamber aleyhissalatu selama tazim Etmek kesinlikle Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemi Allah'lık makamına, ilahlık makamına çıkarmak değildir. İhlas ve bunun kapsamına giren riya ve münafıklığı terk etmek, tevbe etmek, Allah Azze ve Celle'nin azabından korkmak, kauf, Allah Azze ve Celle'nin nimet ve rahmetini ümit etmek, reca, şükür, Verilen ahıtlere bağlılık, vefa, sabır, kaza ve kadere rıza, tevekkül, merhamet ve tevazu da bunun kapsamındadır. Tevazunun kapsamına da yaşlı olana saygı göstermek, küçük olana merhamet etmek, büyüklenmeyi terk etmek, ucbu yani kendisini ve amellerini beğenmek, hasedi yani kıskançlığı, kin tutmayı ve kızıp öfkelenmeyi terk etmek de dahildir. Fakat insan Allah için kızacak, Allah için öfkelenecek. Dilin amellerine gelince bunlar da yedi hasleti kapsar. Tevhidi dil ile söylemek, Kur'an okumak, ilim öğrenmek, ilim öğretmek, dua ve zikirde bulunmak, bunun kapsamına istilfar ve lağv yani boş şeylerden kaçınmak da girer. Evet. Bedenin amelleri 18 hasleti kapsar. Bunların bir bölümü maddi şeyler ile alakalıdır. Bunlar da 15 haslettir. Maddi ve şer'i hükme uygun olarak temizlenmek, yemek yedirmek, misafiri ağırlamak, Farz ve nafile oruç tutmak, intikaf yapmak, kabir gecesini aramak, hacc etmek, umra yapmak, aynı şekilde tavaf etmek, dinin selameti için günah ve isyan yerlerinden kaçmak, kapsamına şirk diyarından hicret etmek de girer. Yapılan adakları, Yerine getirmek, yeminler ve kefaretlerin yerine getirilmesi hususunda dikkat edilmesi gereken şeylerdir. Bunların bir kısmı da tabi olmak ile alakalıdır. Bunlar da altı haslettir. Nikahlanmak suretiyle iffetini korumak. Çoluk çocuğun haklarını yerine getirmek. Ana babasına iyi davranmak. Bunun kapsamına onlara kötü davranmaktan uzak durmak da girer. Çocukları güzel bir şekilde terbiye etmek, akrabalık bağını gözetmek, köleler için efendilerine itaat etmek, efendiler için de kölelerine yumuşak davranmak da buna dahildir. Bu hasletlerin bir kısmı da ammeyi ilgilendirir. Bunlar da 17 haslettir. Adalete bağlı kalmak, cemaate uymak suretiyle emirliğin gereklerini yerine getirmek, yöneticilere itaat etmek. Tabi buradaki yöneticiler namaz kılıp Kur'an ve sünnetle emrettikleri durumda. Yoksa Kur'an ve sünnete muhalif bir şeyleri emrederlerse onlara itaat etmek farz değildir. İnsanların aralarını düzeltmek. Bunun kapsamına haricilerle ve bağilerle savaşmak da girer. İyilik üzerine yardımlaşmak, bunun kapsamına iyiliği emredip münkerden alıkoymak da girer. Hadleri uygulamak, cihad etmek, emanetin eda edilmesini, ganimetin beşte birinin ödenmesi de bunun kapsamı içerisinde kabul edilir. İhtiyacı olanlara borç vermek, aldığı borcu eksiksiz ödemek, komşuya ikramda bulunmak, başkalarına iyi davranmak, bunun kapsamına malı helal yönden kazanıp hak olan yerlere harcamak da girer. Yine bunun kapsamına savurganlık ve israftan uzak durmak da girer. Selamı almak, aksarana yerhamukallah demesi halinde elhamdülillah demesi halinde yarhamukallah demek insanlara zararı önlemek lehu boş ve oyalayıcı işlerden uzak durmak yolda insanlara rahatsızlık veren şeyleri kaldırmak işte bunlar 69 husustur bunları sözü edilenler arasından biri diğerinin kapsamına giren bazı hususları ayrı bir özellik kabul ederek 77 haslet olarak da saymak mümkündür. Doğrusunu en iyi bilen yine Allah Azze ve Celle'dir. İhsan Soru 159 Kitap ve sünnetten ihsanın delili nedir? Cevap Delilleri pek çoktur. Bazıları şunlardır. Ve ihsan edin. Muhakkak Allah Celleşanuhu ihsan edenleri sever. El Bakara Suresi 195. ayeti kerime. Çünkü Allah Azze ve Celle sakınanlarla ve daima ihsan edenlerle beraberdir. En-Nahl Suresi 128. ayeti kerime. Kim ihsan edici olduğu halde nefsini Allah Celleşanuhu'ya teslim ederse Muhakkak sapa sağlam bir kulpa tutunmuş olur. Lukman suresi 22. ayeti kerime. İhsan'da bulunanlara daha güzeli ve daha fazlası vardır. Yunus suresi 26. ayeti kerime. İhsanın yani iyiliğin karşılığı iyilikten başka olabilir mi? Ar Rahman suresi 60. Ayet-i Kerime Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem de ihsan hakkında şöyle buyurmuştur. Şüphesiz ki Allah Celle Şanuhu ihsanı her şeyin üzerine yapılan her iş hakkında farz olarak yazmıştır. Müslim, Ebu Davud, Nesai, Tirmizi, i̇bn Mace ve Darimi bunu ne yapmış? Zikretmiştir. Yine peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuşlardır. Hem yüce Allah azze ve celleye ihsan ile ibadet ederek hem de sahibi olan efendisine güzelce hizmet ederek ölen köleye ne mutlu. O kimseye ne mutlu buyurmuştur sallallahu aleyhi ve sellem. Müslim ve Ahmed ibn Hanbel'in müsnedinde bu hadis. Evet. Soru 160. İbadette ihsanın mahiyeti nedir? Cevap. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Cebrail aleyhisselamın sorular sorduğu hadisi şerifinde bana ihsanın ne olduğunu bildir demesi üzerine şöyle açıklamıştır. Allah azze ve celleye onu görüyormuşsun gibi ibadet etmendir. Sen onu görmüyorsan dahi şüphesiz ki o seni görüyor. Böylelikle Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem ihsanın birbirinden farklı iki mertebe de olduğunu açıklamıştır. Bu iki mertebenin yüksek olanı Allah azze ve celle'yi sen onu görüyormuşçasına ibadet etmendir. Bu müşahede makamı olup kulun yüce Allah azze ve celle'yi kalbiyle müşahede etmesinin gereğine uygun amelde bulunmasıdır. Bu şekilde ibadet halinde kalp iman ile nurlanır. Basiret irfanından, irfanının denizliklerine, derinliklerine uzanır. Sonunda, gayb adeta gözle görülüyor muhçasına olur. İşte ihsan makamının gerçeği budur. İkincisi ise, murakaba makamıdır. Bu da kulun Yüce Allah Azze ve Celle'nin kendisini müşahede etmekte olduğunu, onu görmekte olduğunu, ona pek yakın olduğunun şuuruna varmasıdır. Kul yaptığı amellerinde bu şuura sahip olursa ve ona göre amel ederse yaptığı ameli Yüce Allah Azze ve Celle için ihlasla yapar. Çünkü işlediği amellerde böyle bir şura sahip olması, onu işlediği amelde yüce Allah azze ve celle'den başkasına murad etmesini engeller. Yüce Allah'tan başkasını murad etmesini engeller. Yani amellerini ve düşüncelerini sadece Allah azze ve celle'ye hasrer eder. Bu iki makam basiretlerin derinlere İşleme gücü arasında farklılık arz eder. Bu iki makam basiretlerin derinlere işleme gücü oranında farklılık arz eder. Evet. iman ile bağdaşmayan şeyler babı. Soru 161.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 ileride geleceği üzere küfür adı verilmiştir. Bu husus bilindiği takdirde küfrun iki türlü olduğu da açığa çıkmış olur. Birisi büsbütün imandan çıkaran büyük küfür olup bu kalbin sözüne ve ameline yahut onlardan birisine aykırı düşeni aykırı düşen itikadi küfürdür. Diğeri ise imanın kemalatı ile bağdaşmayan fakat bununla birlikte mutlak imana da aykırı düşmeyen küçük küfür olup, kalbin sözüne de ameline de aykırı olmayan ve bunu da gerektirmeyen ameli küfürdür. Soru 162 İtikadi küfrün büsbütün imana nasıl aykırı düştüğünü, ve bu küfrün imanı nasıl ortadan kaldırdığına dair yapılan özeti açabilir miyiz? Cevap. İmanın söz ve amel olduğunu daha önceden açıkladık. İman, kalbin ve dilin sözü ile kalbin, dilin ve azaların amelidir.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 Kitaplarında indirdiği herhangi bir hususu yalanlaması buna örnektir. Doğruluğuna itikat etmekle birlikte kalbin ameli ortadan kalktığı takdirde, ehli sünnetin icmâı ile kabul ettiği görüş, bunun ortadan kalkmasıyla beraber imanın da ortadan kalkacağı ve kalbin ve artık kalbin amelinin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 Fakat biz ona uymaz ve ona iman etmeyiz diyen ve tasdiklerinden yararlanamayan müşriklerin durumu da böyledir. Resulullah Aleyhisselatü Vesselam'ın doğru olduğunu kabul ediyorlar ama getirdiği şeriatla amel etmiyorlar. Yani insani cihette Resulullah Aleyhisselatü Vesselam'ın doğru olduğunu itikad edip, Peygamber olarak onun doğruluğunu tasdik etmeyen kafirlerin bu tasdiklerine yapmaz, kendilerine bir fayda vermez. Soru 163 Kişiyi dinden çıkartan büyük küfür kaç kısımdır? Cevap Yaptığımız açıklamalardan bunun dört kısım olduğu bilinmiş olur. 1. Cehil yani bilgisizlik ve yalanlama küfrü. 2- Cuhut küfrü. 3- İnat ve istikbar küfrü. 4- Münafıklık küfrü. Evet. İbn-i rahmetullahi aleyh buna şek yani şüphe küfrünü de ilave ederek buradaki küfrü 5 olarak saymıştır. Bu da doğrulama ile yalanlama arasında gidip gelmekten ibarettir. Demiştir. Medar Cussalik'in 1. Cilt 366 ve 367. Sayfalar. Evet. Soru 164. Cehil ve yalanlama küfrünün mahiyeti nedir? Cevap. Kureyş kafirlerinin çoğunda Onlardan önce yüce Allah azze ve celle'nin haklarında şu buyruğu indirdiği diğer ümmetlerde görülen gizli ve açık küfürdür. Kitabı ve peygamberlerimizle gönderdiklerimizi yalanlayanlar onlar yakında bileceklerdir. El Mümin suresi diğer ismiyle Gafir suresi 70. ayeti kerime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 Kavramadığınız halde yalanladınız ha? Yoksa ne yapıyordunuz? Ennecim suresi 83 ve 84. ayetler ve devamındaki ayetler bunu bize bildiriyor. Hayır, onların ilmini, hayır onlar ilmini kavrayamadıkları ve tevili kendilerine henüz gelmedik bir şeyi yalanladılar. Yunus. Suresi 39. ayeti kerime. Ve devamındaki ayetlerle başka ayet-i kerimeler bu küfrün mahiyetini açıklamaktadır. Soru 165. Cuhut küfrünün mahiyeti nedir? Cevap. İçten içe hakkı bilip tanımalarına rağmen... Açıktan açığa hakkı gizlemek ve ona itaat etmemekle ortaya çıkan bir küfürdür. Firavun'un ve kavminin Musa Aleyhisselam'a küfretmeleri, Yahudilerin Muhammed Aleyhisselam'a küfretmeleri gibi. Yüce Allah Azze ve Celle, Firavun ve kavminin küfürleri hakkında şöyle buyurmaktadır: Kalpleri onlara inandığı halde zulümle büyüklenmeleri sebebiyle onları inkar ettiler. En-Naml suresi 14. ayeti kerime. Yahudiler hakkında da Rabbimiz Celle ve Ala şöyle buyurmaktadır. İşte o tanıdıkları peygamber kendilerine gelince ona küfrettiler. Bakara suresi 89. ayeti kerime. Kardeşlerim buradaki o tanıdıkları peygamberden kastı Allah Azze ve Celle'nin Yahudilerin peygamber aleyhissalatü vesselam'ı ismen, şeklen ve babasıyla, kabilesiyle değil de peygamber aleyhissalatü vesselam'ın geleceğini müjdeleyen Tevrat'taki ayetler sebebiyle tanıdıkları manasınadır. Bir başka yerde de şöyle buyurmaktadır. Bununla birlikte içlerinden bir grup bilip durdukları halde yine de mutlaka hakkı gizlerler. El-Bakara suresi 146. ayet-i kerime. Çünkü Peygamber aleyhissalatü vesselamın bütün evsafı Tevrat'ta bildirilmişti. Bunlar Peygamber aleyhissalatü vesselamın ahir zamanda geleceğini ahir zamanda geleceğini, iki taşlık arasında çıkıp Medine'ye hicret edeceklerini ve dünyaya geldiğinde yetim olarak dünyaya geleceğini ne yapıyorlardı? Kendi kitaplarında, Tevratlarında yazılı buluyorlardı. Peygamber aleyhissalatü vesselam peygamber olduğunda bunu bile bile inkar ettiler, tekzip ettiler. Allah da Celle işte onların küfürlerini ne yapıyor? Bize bildiriyor. Cuhut küfrü olarak. Evet. Soru 166. İnat ve istikbar küfrü ne demektir? Cevap. Hakkı kabul etmekle birlikte hakka bağlanıp ona itaatten sonra ortaya çıkan küfürdür. İblisin küfrü buna örnektir. Çünkü Yüce Allah Celle Şanuhu onun hakkında şöyle buyurmaktadır: İblis müstesna, o dayattı, kibirlendi, zaten kafirlerden idi. El Bakara suresi 34. ayeti kerime. Burada İblis'in kibirlenip dayatması, Allah Azze ve Celle'ye, Allah Azze ve Celle bütün meleklere, Adem aleyhisselam için secde edin'' diye emir buyurduğunda, fesecedu hepsi secde ettiler, ''İlla iblis.'' Ancak, iblis ne yapmadı? Secde etmedi, secdeden çekindi. ''Ebâ vastekbara ve min minel kafirin O, istikbar etti, kibirlendi, gururlandı, secdeden çekindi. ''Ve min minel kafirin ve kafirlerden oldu. El-Bakara suresi 34. ayeti kerime. İblisin La'anehullah Yüce Allah Azze ve Celle'nin secde etme emrini verdiğini inkar ve kabul etmemesi imkanı yoktur. İblis diyemez Allah böyle bir emir vermediği için ben secde etmedim. Allah böyle bir Emir vermedi. Deyemez. Ben bunu duymadım da diyemez. Çünkü o Yüce Allah Azze ve Celle'nin emrine itiraz etti. Ve bu emri verenin hikmet ve adaletine dil uzatarak şöyle dedi. Ben bir çamur parçası olarak yarattığın kişiye secde eder miyim? Subhanallah. Subhanallah. El-İsra suresi 61. ayet-i kerime. Allah seni yaratmış Celle Şanuhu. İster çamura secde ettirir, ister hamura secde ettirir. Sen Allah Azze ve Celle'nin kulu olduğun için Allah'ın isteklerine uygun şekilde hareket etmen senin için farz. Allah neye secde etmen gereğini sana sorup senden öğrenmeyecek. Subhanallah. Yine o şöyle demişti. Ben kuru bir çamurdan Değişmiş ve şekillenmiş bir balçıktan yarattığın bir beşere secde edecek değilim. El Hicr suresi 33. ayeti kerime. Yine şöyle demiştim melun. Ben ondan daha hayırlıyım. Beni ateşten yarattın, onu da çamurdan yarattın. El A'raf suresi 12. ayeti kerime. La havle ve Evet kardeşlerim, soru 167. Münafıklık küfürü nedir? Cevap, bu insanlara karşı riyakarlık olsun diye zahiren emre itaat ediyor görünmekle birlikte, kalbin tasdik etmemesi ve gerekli amelleri yerine getirmemesiyle ortaya çıkar. İbn-i Selul'un ve taraftarlarının küfrü ile, Yüce Allah Azze ve Celle'nin haklarında şöyle buyurduğu kimselerin küfrü gibi. İnsanlardan öyleleri vardır ki Allah'a Celle Şanuhu ve ahiret gününe iman ettik derler de mümin değildirler. Allah Celle Şanuhu'yu ve müminleri aldatmaya çalışırlar ama kendilerinden başkasını aldatamazlar da Yine farkına varamazlar. Kalplerinde hastalık vardır. Allah Azze ve Celle de hastalıklarını arttırdı. Yalan söyledikleri için onlara elemli bir azap vardır. Şüphesiz ki Allah Celle Şanuhu her şeye kadirdir. El-Bakara Suresi 8 ve 20. ayetler arası. Bunların dışında daha pek çok ayeti kerime, bu küfür türünü dile getirmektedir. Bize bunu haber vermektedir. Evet. Soru 168 Kişiyi dinden çıkartmayan ameli küfrün mahiyeti nedir? Cevap Şari'in yani şeriat koyucunun herhangi bir masiyet hakkında küfür adını kullanmakla birlikte o masiyeti işleyen kişi için iman isminin kalmaya devam ettiği her bir iştir. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin şu buyruklarında olduğu gibi. Benden sonra birbirinizin boynunu vuran kafirler olarak gerisin geriye dönmeyiniz. Bukhari, Müslim, Nesai, Ebu Davud, Tirmizi, i̇bn Mace ve Ahmet İbn-i Hanbel rahmetullahi aleyh Müsned'den bunu zikretmiştir. Müslümana sövmek fasıklık, onunla savaşmak küfürdür. Bukhari, Müslim, Tirmizi, Nesai, i̇bn Mace, Ahmet'in Müsnedi de kayıtlı olan bir hadistir bu. Burada Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem, Müslümanların birbirleriyle savaşması halinde, savaşması hakkında küfür olduğu ifadesini kullanmış, bu işi yapan kimselere kafir adını vermiştir. Diğer taraftan Yüce Allah Azze ve Celle'nin... Eğer müminlerden iki grup birbirleriyle çarpışırlarsa onların aralarını düzeltin. Müminler ancak kardeştirler. O halde iki kardeşinizin arasını düzeltin. El-Hücurat suresi 9 ve 10. ayetler buyruğunda ise Yüce Allah Azze ve Celle bu gibi kimseler hakkında iman sahibi olduklarını ve iman kardeşleri olduklarını belirtmiş İmanı ve iman kardeşliğini ortadan Ve onlardan kaldırmamıştır Yine Yüce Allah Azze ve Celle Kısası emreden ayeti kerimede şöyle buyurmaktadır Fakat kime kardeşi tarafından bir şey affolunursa Artık örfe uyarak istetin Ve güzellikle ödesin El-Bakara suresi 178. ayeti kerime Burada Yüce Allah Azze ve Celle ''Katil hakkında Müslüman kardeşliği'' sıfatını kullanmış ve bu sıfatın onda bulunmayacağını belirtmemiştir. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem de şöyle buyurmuştur. ''Zina eden kişi zina ettiği vakit mümin olarak zina etmez.'' Hırsızlık yapan bir kimse de hırsızlık yaptığı vakit mümin olarak hırsızlık yapmaz. İçki içen bir kimse içki içtiği vakit mümin olarak içmez. Bundan sonra ise tevbe onun önünde açıktır. Bir rivayette de şu fazlalık yer almaktadır. Mümin olarak öldürmez. Bir diğer rivayette de insanların değer verdikleri kıymetli bir malı da zorla almaz. Bukhari, Müslim, Tirmizi, Nesai, i̇bn Mace ve Ahmed i̇bn Hanbel'in Müsnedinde bulunan bir hadis bu. Bu hadis şerif Bukhari ve Müslim'de de ayrıca yer almaktadır. Evet. Bununla birlikte yine Bukhari ve Müslim'de yer alan Ebu Zerl-Gıferinin radıyallahu anhunun rivayeti ise şöyledir. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. La ilahe illallah deyip de sonra bu hal üzere ölen ve cennete girmeyecek hiçbir kul yoktur. Ben zina etse, hırsızlık yapsa da mı diye sordum. Soran kim? Ebu Zeril radıyallahu anhu. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem zina etse de hırsızlık yapsa da buyurdu. Ben sözümü üç defa tekrarladım, o da üç defa tekrarladı. Sonra dördüncüsünde, Ebu Zerrin burnu yere sürtünse dahi buyurdu. Bukhari, Müslim, Tirmizi ve Ahmed ibn Hanbel'in müsnedinde bulunan bir hadis. İşte bu, zina eden, hırsızlık yapan, içki içen,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 Cennete gireceği haber verilmezdi Çünkü cennete ancak Mümin olanlar girer O bu sözleriyle Sadece imanın eksik olacağını Kastetmiş ve kemalini Nefyetmiştir Kulun bu masiyetleri işlemesi halinde kafir olması Bunları helal Kabul etmesi halinde Söz konusu olur yani adam içki içmekle kafir olmaz. İçki içerken, evet bu içki haramdır, ben haram olduğunu bile bile içiyorum, Allah beni affetsin dese bu kişi mümindir ama günahkar mümindir. Bir kimse içki içerken, hadi canım içki niye haram olsun, üzüm helal, şırası helal, sirke helal. Pekmez helal, üzümden yapılan içki neye haram dese, işte bu zaman kafir olur. Haram mı olurmuş içki dese kafir olur. Bunun yanında hiç içki içmeyen bir kimse, Hiç içki içmeyen bir kimse, hadi canım, üzüm de Allah'ın yarattığı bir nimet değil mi? Neden haram olsun? Hiç de haram değildir. İçmekte bir beis yoktur dese içki içmediği halde şarabın haram olduğunu inkar ettiğinden dolayı bu adam da kafir olur. Evet bu ise bunların haram oldukları hususunda kitabı ve rasulü yalanlamayı gerektirir. Hatta bunları yapmayacak dahi olsa, bunların helal olduklarına inanmakla da kafir olur. Doğrusunu en iyi bilen yine Yüce Rabbimiz Allah'tır Azze ve Celle. Evet. Soru 169. Bize puta secde etmek... Allah Azze ve Celle'nin kitabını küçümsemek, Resul'e sövmek sallallahu aleyhi ve sellem, din ile alay etmek ve bunun gibi bütün bu hususlar görüldüğü gibi amel olarak işlenen küfürlerdir. Peki sizler küçük küfrü ameli olmakla nitelendirdiğinize göre ne diye bütün bunlar kişinin dinden çıkmasına sebep olmaktadır diye sorulursa, cevap, bil ki bu dört hususun ve benzerlerinin ameli küfür olmaları, sadece insanlar tarafından görüldüğü kadarıyla azaların ameli ile meydana gelmelerinden ötürüdür. Bunlar ancak kalbin niyetini Ihlasını, muhabbetini ve Allah Azze ve Celle'nin emirlerine itaatini ve kalbin diğer amellerini yok etmedikçe meydana gelmezler. Bu amellerle birlikte bunlardan hiçbir şey geriye kalmaz. Dolayısıyla bunlar her ne kadar zahiren ameli iseler de kaçınılmaz olarak itikadi küfrü gerektirmektedir. Yani bir kimse peygamber sallallahu aleyhi ve selleme küfrettiği halde onun sünnetini nasıl ihya eder? Onun getirdiği dinin güzel olduğunu nasıl iddia edebilir? Zaten peygambere küfrediyor. Onun küfrü diliyle olur ama o küfretmesine sebep kalbinin inançsızlığıdır. Bundan ötürü her ne kadar dille İkrar Edilerek Yerine getirilmiş bir amel Olsa dahi bu amelin Çıktığı yer kalp Olduğundan ötürü o kalben Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemi inkar ettiğinden Dolayı sövmüştür Ve bundan razı olmuştur Onun için onun bu Sövgüsü ne yapmaz Onu Ne yapar onu mümin Yapmaz kafir yapar Bunlar ya dinden çıkan bir münafık tarafından yahut hakka gelmemekte kararlı bir inant, inatçı tarafından yapılacak işlerdir. Tebuk gazvesinde münafıklar küfür sözünü söylediler. Münafıkla, Müslümanlardan sonra, Müslümanlıklarından sonra kafir oldular ve başaramadıkları bir işe de yeltendiler. tevba suresi 74. ayeti kerime. Onlar bu davranışları ile birlikte niye böyle davrandıklarını kendilerine sorulduğunda biz sadece eğlenip şakalaşıyorduk demişlerdir. Tevbe suresi 65. ayeti kerime. Bu şekilde cevap verdiler. Allah Azze ve Celle de onlara şu şekilde şöyle sordu. De ki Allah ile Celle Şanuhu onun ayetleri ile ve Resulü ile mi eğleniyordunuz? Özür dilemeyin şimdi. Siz iman ettikten sonra gerçekten kafir oldunuz. Ettevbe suresi 65 ve 66. ayetler. Ayrıca küçük küfrü mutlak anlamda sadece ameli olmakla nitelendirmiyoruz. Aksine, Beraberinde itikadı gerektirmeyen ve kalbin sözü ve ameliyle çelişmeyen katıksız ameli kastediyoruz. Evet. Soru 170. Zulüm, fasıklık ve münafıklığın her biri kaç kısma ayrılır? Cevap. Bunların her birisi büyük ve küçük olmak üzere ikiye ayrılır. Büyüğü küfürdür. Küçüğü ise küfürden daha aşağı mertebededir. Soru 171 Büyük ve küçük zulme ayrı ayrı örnekler nelerdir? Cevap Büyük zulmün örneği Yüce Allah Azza ve Celle'nin şu buyruklarında söz konusu ettikleridir. Allah celle celaluhu'dan başka sana faydası da olmayan, zarar da vermeyen şeylere ibadet etme. Eğer böyle yaparsan şüphesiz ki zalimlerden olursun. Yunus suresi 106. ayeti kerime. Muhakkak ki şirk büyük bir zulümdür. Lukman suresi 13. ayeti kerime. Çünkü her kim Allah Azze ve Celle'ye ortak koşarsa, hiç şüphesiz Allah Celle şanuhu ona cenneti haram kılmıştır. Onun varacağı yer ateştir. Zulmedenlerin hiçbir yardımcıları da yoktur. El-Ma'ide suresi 72. ayeti kerime. Küçük zulmün örneği ise, Yüce Allah Azze ve Celle'nin şu buyruklarında söz konusu edilmiştir. Rabbiniz olan Allah Azze ve Celle'den korunup sakının, apaçık bir hayasızlıkta bulunmaları hali dışında, onları evlerinizden dışarı çıkarmayın. Onlar da çıkmasınlar. İşte bunlar Allah'ın Celle Şanuhu sınırlarıdır. Kim Allah Azze ve Celle'nin sınırlarını aşarsa, şüphe yok ki kendi kendisine zulmetmiş olur. Et-Talak suresi. 1. ayeti kerime. Yalnız onlara zulmetmek için onları zararlarına tutmayın. Kim bunu yaparsa muhakkak kendisine zulmetmiş olur. El Bakara suresi 231. ayeti kerime. Soru 172. Büyük ve küçük fasıklığa örnek nedir? Cevap Yüce Allah Azze ve celle'nin şu buyrukları büyük fasıklığa örnektir. Şüphesiz münafıklar fasıkların ta kendileridirler. Ettevbe tevbe suresi 67. ayeti kerime. İblis'ten başkası hemen secde etmişlerdi. O ise cinlerdendi ve Rabb'inin emri dışına çıkarak fasıklık etmişti. el suresi El-iñcâye Kerime Onu kötülükleri işleyen o ülkeden kurtardık. Çünkü onlar kötü bir kavim idiler. Hem fasıktılar. El-Enbiya suresi 74. ayeti kerime. Bundan daha aşağı mertebedeki fasıklığa gelince yüce Allahu celle suçsuz hanımlara zina iftirasında bulunanlar hakkındaki şu buyruğu buna örnektir. Şahitliklerini ebediyen kabul etmeyin. Onlar fasıkların ta kendileridir. En-Nur suresi 4. ayeti kerime. Yani mümine kadınlara zina iftirasında bulunup da bunu ispat edemeyenler ve bunun yanında celde yiyenler, iftira celdesi yiyenlerin artık ne olmaz? Ebediyen şahitlikleri kabul olunmaz. Onlar fasıklardır Allah buyuruyor Azze ve Celle. Burada fasıklar dinden çıkmış kimseler değil de büyük günahı irtikab etmişlerdir demek. Ey iman edenler! Eğer bir fasık size haber getirirse bilgisizce bir kavme sataşıp da sonra yaptığınıza pişman olmamak için iyice araştırın. El Hucurat suresi 6. ayeti kerime. Rivayete göre bu ayet-i kerime El Velid bin Ukbe hakkında inmiştir. Soru 173. Büyük ve küçük münafığın, münafıklığın örnekleri nelerdir? Cevap. Büyük münafıklığa örnek, daha önce El-Bakara suresinin başında yer alan sözünü ettiğimiz ayet-i kerimeler ile Yüce Allah Azze ve Celle'nin şu buyruklarıdır. Doğrusu münafıklar Allah Azze ve Celle'yi aldatmak isterler. لَعْنَهُمُ Halbuki o onları aldatır. Ennisâ Suresi 145. ve devamındaki ayetler. Yine yüce Allah Teala'nın şu buyrukları da buna örnektir. Münafıklar lanetullahü teala aleyhim Ecmain, Münafıklar sana geldiklerinde dediler ki Şehadet ederiz ki muhakkak sen Allah'ın Celle Şanuhu Resulüsün sallallahu aleyhi ve sellem. Allah Azze ve Celle de biliyor ki sen hiç şüphesiz onun Resulüsün sallallahu aleyhi ve sellem. Ve Allah Celle şahitlik eder ki muhakkak münafıklar yalancıdırlar. El-Münafıkun suresi. Birinci ayet-i kerime. Ve bunların dışında daha başka birçok ayet-i kerimeler buna delildir. Bundan daha aşağı mertebedeki münafıklığın örneğine gelince... ...Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin şu buyruğunda söz ettiği bu türdendir. Münafığın alameti üçtür. Konuştuğunda yalan söyler, söz verdiği zaman sözünde durmaz... Ona bir emanet bırakıldığında ona ihanet eder. Bukhari, Müslim ve Tirmizi de bu hadis. Dört haslet vardır ki bunlar kimde olursa o kişi münafıktır. Bukhari, Müslim ve Ebu Davud'da zikredilen bir hadis. Dördüncü şık ise o izâ hâseme gaderâ. Demiştir Resulullah Aleyhisselatü Vesselam. Yani düşmanlık yaptığında, hasım olduğunda gadreder, muhakkak bir kötülük dokundurmak ister. Yani adaletten ayrılır demek. Allah Azze ve Celle bütün münafıklık hasletlerinden bizi muhafaza buyursun. Allah Celle Şanuhu bizlere Cenneti nasip etsin. Cennete götürecek bütün amelleri ve itikadleri bizlere kolaylaştırsın. Bizi meccanen bağışlasın, affetsin. Ve sallallahu ala nebina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmain ve ahiru da'vana enilhamdülillahi rabbil alemin.